Söz Küçüğün Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırlıyor ve sunuyor. Merhabalar, ben Gözde. Bugün sizlerle birlikte olacağız Söz Güçü'nün programında. Biraz gecikmeli başladık. Daha kısa bir programla bugün karşınızdayız. Programımızı Gizem'le beraber sunacaktık genç yapımcı ekibimizden ama rahatsızlandığı için katılan. Frensel beyanlamesinin kabul edildiği 10 Aralık günüydü ve ayrıca Hangi insan Hakları Film Festivali'nde aslında son günüydü. Biraz hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, vaktimiz biraz kısa. O yüzden aslında bu Hangi insan Hakları Film Festivali nasıl doğdu? Bu yılda konusu özellikle bizim programımız Söz Küçüğün Hı. ve Çocuk Hakları ile ilgili bir program. Bu yılki konusu da çocuklar ve hakları ile ilişkiliydi. Birazcık hani gözlemleriniz, festival hakkında bizle konuşmak istediğiniz her şeyi konuşalım. Kısa vaktimiz var çünkü. Evet. Tamam. Yani bizim Haziran ayının başında yaptığımız festivalin e, yan etkinliği olarak doğdu. E, üç yıldır yaptığımız bir şey. Üçüncü yılında film festivali olarak Hı hı. Kendini lanse etti. Yani bu seneden itibaren fik, e, ayrı bir festival olarak devam edecek. E, her sene bir temamız oluyordu. En başından beri e, işte geçen yıl kadın haklarıydı. Bu sene çocuk temamız çocuklar ve hakları. E, aslında e, çocuklara dönük filmlerin değil çocuklar hakkında büyüklere daha çok seslenen filmlerin olduğu bir program yaptık bu sene. Evet e, çocuklar ve hakları bölümünde 15 film hı hı. Programın yaklaşık e, yarısına yakını. Evet. Konuları ile ilgili çocukların hani e, ben bir kısmına katılabildim. E, aslında filmler farklı farklı çocuklarla ilgili çocukların hak ilerleriyle ilgili farklı konulara değiniyordu. Evet. Sizin çok muhtelif şeyler vardı. E, gerçekten yani çok daha e, ağır mevzulardan hatta kızların askerlere erkek askerlere hizmet, hizmet etsin diye kaçırılan kız çocuklarından onların hikayesinden kişi çocuklara kadar. Ee, ...yaşam hakkından tutun da işte eğitim hakkına kadar çocukların e, maruz kaldığı hak ihlallerinin hepsine dair değinen filmler vardı. Hı. Engelli çocuklara dair filmimiz vardı. Ee, daha böyle çeşitli şey olarak da e, tarz olarak çok farklı animat belgesele kadar değişik hı hı. formlarda da çok e, geniş bir gelpaze vardı. Bir de aslında filmin yanında birçok etkinlik de e, gerçekleşti. Evet. Mesela açılışta Sulu Kole Çocuk Sanat Atölyesi. Evet çok güzeldi. E, evet <gülüyor> özellikle ben de oradaydım. Çok keyifli bir... E... Evet e, işte başta dediğim gibi daha, filmler aslında daha çok büyüklere e, neler yaptığını. Hı -hı. Yani büyüklerin kendi yaptığı şeylerle yüzleşmesini sağlayan konulardaydı. E, çocukların izleyebileceği filmler de vardı ama azdı. E, çocuktaki e, insanların katılabileceği başka bir sürü yani etkinlikler. İşte son gün 10 Aralık'ta bir forum tiyatro düzenledik. Orada da e, üniversite sınavına hazırlanan gençliklerin kendi sorunlarını sahnede hı hı. işte forum tiyatro tekniğiyle e, analiz ettikleri bir etkinlikti. Ee, bunun gibi yani etkinlikler Hı -hı. oldu bir film... özellikle bu sondakini bizim özellikle sözküçükleri gibi çok merak ediyordu evet. ee, konuşmak diye sevgili bir şeydi yani olanın çıktıları neler oldu gençler yani katılımcılar neler konuş eğitim sistemine dair ee, doğrusunu isterseniz ben başka etkinliklerle Hı -hı. meşgul oldu etkinlik yani sahnedeki bir grup gençle daha önce bir iki kere prova yapılıyor. Bu etkinliği üç arkadaşımız hazırladı. Hı hı. Nihal Kuyumcu yönetmen olarak Dijcan Savaşkan ve Emel Çelebi organizasyonunu geçen yılda gündelikçi kadınlarla benzer bir hı hı. organizasyon yapmışlardı. Bu senede gençlerle. Esas olarak sahnedeki gençler kendi sorunlarını tartışırken, çözüm aramaya hı hı. çalışırken salonda bulunan ve aynı düğret edilmiş hı hı. belli kimseler oluyor. Aynı sınıftan ya da aynı okuldan çocuklar oluyor. Onların velileri de oluyor. Onların da katılımını sağlamak. Bir konuda bir fikir beyan ettiği anda da sahneye çağırıp orada onu canlandırması sağlamak tekniği üzerine dayalı. Sonrasında da çok böyle devam eden bir tartışma oluyor. Yani göden biliyoruz geçen yıl defalarca da kendileri tekrar ettiler bu arada bu tekniği. Hı hı. Evet, programda bunu görmek çok güzel oldu çünkü hani. bir de şey aslında bu daha sonra film festivalinin aslında Vanda olması ile ilgili bir evet. haber var bu konuda bu <gülüyor> hafta bir grup, birkaç arkadaşımız Vana gidecekler ve <gülüyor> bizim sadece bu yılki programdan değil de dökümanterisinin kendi arşivinde daha önceki yıllarda gösterdiği <gülüyor> çocuklara dönük bu sefer onların izleyebileceği özellikle oradaki tutarak seçtiğimiz <gülüyor> bir paket filmi götürüp gösterecekler. Bir de bir atölye yapacaklar. Videoyla çekip. Oradan yaptık. Oradaki arkadaşlar var. Öyle Orada mi? bir medya ekibi var. Ve o çocuklar da çalışıyorlar. Evet. Bir takım medya ürünleri oluşturuyorlar. Ee, hani ben de geçen hafta geldiğim için buna evet. özellikle çok sevindim. Çünkü hani evet. Van'da bu çalışmanın yürüyor olması çok önemli. Peki tarihleriyle ilgili bir belir. 15'inde gidecek 3 arkadaşımız. Hatta 4 arkadaşımız. 5 ee, gün gibi. 3 yıldır ilk başta cezaeviydi konu. Sonra evet. kadın hakları ve bu yıl çocuklar ve hakları. İzleyiciyle bu filmleri paylaşmak. Özellikle de İnsan Hakları evet. Haftası. Genelde işte belgeseller oluyor ve şey hani izleyicinin tepkileri hı. ve bu konuya... Bunu ölçmek biraz zor aslında hı hı. ama şöyle bu sene özellikle gelen konuklarla seyircinin iletişimi üzerinden filmden hı hı. sonra yaşanan tartışmalar üzerinden hı hı. kestirebiliyorum. Yani oldukça tartışma belli bir konuda belli bir şeyi provoke edecek... Ben yani bu mesela çok basit bir örnek kadın cinneti konusunda hı hı. Türkiye'de dünyanın öbür ucundaki bir meseleyi de duyarlı olmanız gerekir. İşte Kenya, pardon Senegal, Gambiya gibi ülkelerde Kenya'da da var. Yaşanan bir sorunun burada bayağı haralı bir şekilde tartışıldığını. Sister Fa isimli bir karakterin <Gülüyor> bu konuda aktivist olan e, tartışıldığına tanık olduk. Bu sene ayrıca seyirci sayısında ciddi bir patlama yaşadığımızı <Gülüyor> söylemem lazım. Yani bu festivalin kendi seyircisinin onunla organik bağ olan insanları çektiğini tahmin ediyorum. Özellikle yani ben çocuk hakları alanında çalışan biri olarak mesela film izlediğim filmlerin hepsinin aslında tek tek ayrıca biz yani çocuk hakları ile ilgili eğitimler falan da veriyoruz ayrı ayrı üzerine konuşulup tartışılacak olduğunu yani evet. sinema böyle bir şey bence o çok fazla etkili oluyor hani o görsellikle Kesinlikle. birlikte evet. olması da bizi çok mutlu etti çünkü biz de bir sunumla aslında evet. e, dahil olabildik e, sürece biraz son dakikada <gülüyor> kotalmış bir şeydi ama çok güzel evet. oldu yani orada mesela o çocukların ürettikleri şeylerden haberdar olmak benim için şahsen hı hı. çok önemli. iyiydi. Çok iyi geldi. Evet belki daha sonra da e, film festivaline belki çocukların kendi ürettikleri evet. filmlerle de dahil evet. olmaları mümkün olabilir Şunu söylemek Hı -hı. isterim yani biz bu temayı burada bitirmiyoruz ya da kadın meselesini Hı -hı. geçen yıl yaptık diye her sene bu sene de vardı kadın konusuyla ilgili kadın haklarıyla Hı -hı. her sene... Cezaevi meselesinde olduğu hı hı. gibi ilk sene yaptığımız yani konu kapan. Bütüncül bir şey ve hepsi birbirinin aslında hani birbirini dışlamayacak olan şeyler. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Öyle çok hızlı oldu. <gülüyor> <gülüyor> belki son olarak hani festivalle ilgili ya da söylemek istediğiniz başka şeyler varsa onları alalım. Ardından. E, şunu belki söylemek e, iyi olabilir şu anda. Tutamayın. Biz e, çocuk hakları mı olur konusu henüz kesin değil ama e, festival olarak bir proje yapmak istiyoruz. Ve e, insan haklarının belli bir tema buradan çıtlatmış olayım en azından. Bunun takvimi henüz e, yani 2012'nin başı birkaç hı hı. ay sürecek bir şey ama kısa filmler olacak. E, umarım çocuk haklı üzerine de bir tane film olur bunlarda. Umarım. <gülüyor> çok güzel. Bence hepsiyle yani insan hakla ilgili filmler üretme evet. fikri ve şu an çıtlatmanız da beni çok sevindirdi. Umarım dinleyicilerimize sevindirmiştir. Çok çok teşekkür ediyoruz Necati Bey katıldığınız için. Çok koşturarak ederim. geldiniz. <gülüyor> Böyle bir program yaptığınız için ayrıca. O zaman programımızı kapatıyoruz. Ee, herkese buradan selamlar. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Söz küçüğün. Bir çocuk hakları programı Bilgi Üniversitesi çocuk çalışmaları birimi hazırladı.